her şeyden daha büyük olduğunu ancak ekber kelimesiyle ifade edebiliriz, başka şekil ifade edemeyiz. Dolayısıyla Allahu Ekber deriz. Bunda, bunda da öyle lüzumsuz bir takım yorumlar yapmanın anlamı yok. Eğer siz işi başka taraflara çekmeye kalkarsanız her yerde onun imkanını bulursunuz. Evet.